Saat 24. Konya yolu. Ziya sürükler düşlerini el arabasında yol boyu. Kim bilir ne düşünür? Nereden bileceksin? Yatılmaz ki düşüne düşerim. Ziya. Zulada gizli sevda, sofrada ekmek, gurbetten gelen haber. Herkes için bir şey Ziya, zayi olmuş yaşam Ziya, kendinden başka herkes Karşı metropolitan otel Adını bilir Ziya, bir de çöpünün Ambalaj türlü zibi Alüminyumu, peti, piastiği Hepsi Janjanlı, yavrucu etiketli İçindekinin tadını bilmez alma siyah Bilir ki boşu Sula da gizli sevdadır Sofrada ekmek Boşu rızık, Boşu Allah Aha ziya Karşı metropolitan otel Yürür rızkını, Ekmeğine yürü siyah Sürükle el arabanı düşlerin gibi karşıya Karşı, karşı metropolitan, metropolitan otel Karşı saltanat Senin devletin ise ekmeğin İki devlet arasındaki sınır Şimdi Konya'yı Nereye gitsek sınırlar Nereye gitsek kaçak Nereye gitsek kaçakçı Katodan, Kızıl Yedikten öte kaçağa giderdik Çaya, Çikar Geldik Ankara'ya bu sefer adımızı koydular. Kaçak çöp avcısı. Diline yanam. Vazgeçmiyormuş şey Esrahtan buylu buyunda. Ya bizde var bir arıza. Ya bu köresi batası. Dünya. Çocukken elma çalardım komşunun bahçesinde. Kur'an kursunda anlatınca hoca. Hırsızlığın cezası bilmem kaç bin yıl yanmak diye diri diri. Gece basanlarla uyanır, Öğrendiğim dualarla yarım yamalak, iki rekat namaz kılar, af diler, ağlardır. Şimdi, Karşı saltanatın çöplerini çalarken, Fetva veriyor gene birileri. Onlar hırsız. Onlar tinerci. Koca puntolarla yazıyorlar. Onlar kaçak çöp avcıları. Belki itikadim sarsıldı büyüdükçe, belki açlık elte etti imanım. Ama hırsızlıksa yaptığım inanmıyorum yanacağıma. Ve deliksiz uyuyorum geceleri. Korkmuyorum. Gözyaşlarım da kurudu Gözlerimden aksa aksa bu saatten sonra bir tek isyanım. Ben kaçak çöp avcısıyım ve artık af dilemiyorum hiç kimse. Saat 24. Karanlık saklar üstünün başının, ellerinin kirini. Ayaz kırar kokunu. İşte Konya yolu, geç sınır, yürü karşıya Ziya. Senin devletinin sınırları o saltanatın çernetine çöküne kadar. Ekmek kan paharsı, ekmek aslanın ağzında derler. Ziyanın ekmeği aslanın ağzında değil bir Kara Şahin'in tekerlekleri arasın. Bir Şahin ki avını gözetir, daha ilk adımını attığında karşıya şimşek gibi çarpar. Bir Şahin ki Ziyanın düşleri gibi çarptı mı kaçar. Büyüyor ekonomi, kalkınıyor ülke, yıllık büyüme hızı yüzde sekiz. 240'a gidiyordu 3 yıl evvel, bugün 80. Yıllık büyüme hızı %8, yoksullaşma hızı %300. Keşhanelerde göbekler yılda %8 büyürken, barakalarda öfke büyüyor her yıl, %300. Teknoloji gelişiyor, büyüyor dünya. Kameralı cep telefonları, internet, Bacaklarındaki köyü kaymak gibi alan elektrikli ağdalar ve Bilimum Zerzavat. Globalleşiyoruz. Küçük bir köy oldu dünya ama... el yol parasına kıyıp da Ankara'ya geldi geleli bir Kızılay'a inemedi hala. Hiç mi merak etmiyorsun akşam haberlerini? Kim, kimin, nerede? Biz sadece arkadaşız. Birlikte masum bir akşam yemeği yedik. Hangi medarı iftarımız sanatçı? Bugün neresinden flikik verecek? Ve hangi mert Anadolu delikanlısı kardeşimiz? Halkım menebilir reklam için yapıyorsam şerefsizim diyecek. Yaşamak güzel iyi. Daha ne günler var önünde? mısınız misin yola? Mı? Tutup çekecek misin ziyaret kolundan? ...sana dokunmayan yılan bin yaşasın... ...babana bile güvenmeyeceksin... ...böyle emrediyor efendim... ...Allah aşkına ev... ...sen ne zaman söz dinleyeceksin... ...var mı kitabın da ortada bırakıp kaçmak arkadaşım ...senin yüreğin... ...zaten hiç bomba süsü verilmiş pankart olmadı... ...hep patladı... ...zamanlı zamansız kurtardı ziyayı... Itim dönü gece... Belki Eyüp'ün gözlerini kör etmese, ayırt edecek doğruluk kaçan şiddet Eyüp'ün Şahin gözleri. Demin sofrana ekmek diye götüreceğin gazete, üstüne kefen oldu. Bir de kefenin cebi yok da. Günden geçiyor Eyüp, şimdi hangi atık kağıt işçisi, biz ne yapabiliriz ki diye, başını önüne eğip gözlerini kaçırsa, Başımız dimdik, senin gözlerinle. Gözlerinin içine baka baka, seni anlatıyoruz ona evip, bire bin katarım. Ve kızıyorsun, bire bin kattığımız için. Bize mütevaziyi öğütlüyorsan, buna hakkın yok. Sen niye mütevazi ol? Düştüğün isyan toprağında, bire on bin verirken, seni seviyorum.